Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet yapmazsanız, Allah ve Rasulü tarafından açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş, ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Eğer borçlu, darlık içindeyse,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 Takva sahipleri için Rableri yanında içinden ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Ey Rabbimiz! İman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyen sabreden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 Haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler. Onlara acı bir azabı müjdele. İşte bunlar, dünyada da, ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmez misin ki, aralarında hükmetmesi için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 Rabbimiz indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi şahitlerden yaz dediler. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların hayırlısıdır. Allah buyurmuştu ki: Ey İsa, seni vefat ettireceğim. Seni nezdime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenler var ya, onları dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak.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 Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile varmazlar. Ey ehli kitap! Görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkâr edersiniz? Ey ehli kitap! Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Mü'minlere indirilmiş olana sabahleyin inanıp akşamleyin inkâr edin. Belki onlar böylece dinlerinden dönerler. Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın. De ki doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Yine kendi aralarında şöyle dediler